Sinop, Ayancık'a bağlı Çaylıoğlu köyü limanına yapılmak istenen balık çiftliğinin, bölgedeki deniz canlıların yaşamlarına ve doğaya zarar vereceğinden endişelenilmesi nedeniyle Change.org Türkiye'de İskender Ünal tarafından başlatılan limanımız tehlikede. Sinop'ta balık çiftliği istemiyoruz adlı imza kampanyası devam ediyor. Change.org Taksim Ayancık adresinde, Kampanyada mevcut durumda bölgede var olan bir taş ocağı yüzünden zaten ekolojik bir yıkımın başladığından söz ediyor İskender Ünal ve köy halkı olarak limanların da yok olmasını istemediklerini ifade ediyor. Kampanyaya göre Çaylıoğlu köyü eskiden bir yerleşim alanı ve toprak altında halen gün yüzüne çıkarılmamış tarihi eserler mevcut. Kampanyada balık çiftliğine neden karşı olduklarını da şu şekilde açıklamış Ünal. Balık çiftlikleri, balıkların çiftlikten kaçmak için göç etmesi, dolayısıyla deniz ekolojisinin bozulması demek. Balık çiftlikleri, vitamin ve antibiyotikle beslenen balıklar demek. Balık çiftlikleri, kirli bir deniz, işleme tesislerinden dolayı kokudan durulmayan kirli bir hava demek. İşte bu yüzden Çaylıoğlu köy halkı olarak çok endişeliyiz. Yetkililerin bölgede balık çiftliği yapma kararından bir an önce vazgeçmesini talep ediyorlar kampanyada taksim Ayancık adresinde. Samsun'un Havza ilçesinde yer alan ve köy mezarlığına 300-400 metre mesafede bulunan kalkar ocağı ve kırma eleme tesisinin kapasitesinin arttırılmasına karşı Change.org Türkiye'de bir imza kampanyası başlatıldı. Merve Boynukal'ın tarafından başlatılan kampanya Change.org Taksim Karacaören adresinde. Kapasite arttırma olmadan bile taşacağı nedeniyle bölgede ciddi bir tahribat olduğundan söz ediliyor. Bölge halkı bölgede. Talep edilen kapasite artışının kabul edilmesi ve firmanın faaliyete başlaması halinde tam anlamıyla bir çevre felaketi yaşanacağını iddia ediyor ve olası yıkımı şu şekilde özetlemişler. Samsun Ankara yolu ile Taşkaracıören Mahallesi arasındaki tek ve en büyük orman alanı mevcut ocağın faaliyetleri ve kapasite artışının kabulü durumunda tamamen yok olacak. Bu ormanlar içinde Tavşan, keklik, tilki ve benzeri birçok hayvan türü yaşıyor. Bunlar yok olacak. Bahse konu bölgede endemik türler olma olasılığı da çok yüksek. Karadeniz bölgesinde arazi engebeli ve bu bölgede her karış toprak değerli. Taş ocağı kapasite arttırımıyla bölgedeki meralar kullanılamaz duruma gelecek. Hayvancılık büyük darbe alacak. Samsun'un Havza ilçesi Taşkaracaören köyündeki taş ocağının kapasite arttırma planının İptalini ve var olan ocağın kapatılmasına talep eden kampanya Change.org Taksim Karaca Öğren adresinde. Bu hafta iklim kampanyaları üniversite öğrencilerinden İTÜ'de okuyan vegan öğrenciler, yemekhanelerine vegan menü seçiliğinin eklenmesi talebiyle Change.org Taksim İTÜ Vegan Menü adresinde bir kampanya başlattı. Hayvan sömürüsüne karşı duran, iklim krizi nedeniyle karbon ayak izini azaltmaya ve daha sağlıklı yaşamaya çalışarak İstanbul Teknik Üniversitesi vegan topluluğu okullarında isteyen herkesin vegan ve bitki temelli bilmesi için tüm öğünlerde vegan menü seçeneği talep ediyor. İtülü vegan öğrenciler yemekhanelerinde sadece öğlenlere tek bir vegan seçenek sunulduğunu, bitki temelli yemeklerin az ve besin değeri açısından yetersiz olduğunu belirterek en temel hakları olan beslenme haklarını savunuyorlar. Ege Üniversitesi'nde okuyan vegan öğrencilerin başlattığı, Ege Üniversitesi'ndeki Vegan Menü İstiyoruz kampanyası kısa süre önce başarıyla sonuçlanmıştı. İTÜ öğrencilerinin mücadelesi ise devam ediyor. Bakalım bu da başarıyla sonuçlanacak mı? Kampanya change.org/itü vegan menü adresinde. Üniversitelerin karbon nötr olması talebiyle change.org/karbonnötr düzce adresinde kampanya yürütüyor Düzce Üniversitesi öğrencileri. İklim krizi sandığımızdan daha yakın ama üniversiteler sorumluluk alarak bu mücadelede örnek olabilir diyorlar. Üniversitelerinin iklim kriziyle mücadele etmesini istiyorlar. Düzce Üniversitesi, üniversite kampüsündeki sürdürülebilirlik çabalarını dünya çapında değerlendirilip karşılaştırılmasını yapan platform olan Green Metric, üniversite sürdürülebilirlik derecelendirmesinde yer alsa da öğrenciler diyorlar ki iklim krizinin etkilerini giderek daha derinleştirdiği günümüzde daha radikal kararlar alınması gerekli. Bir karbonsuzlaşma eylem planı hazırlanmalı yürürlüğe girmeli diye bir talepleri var. Bu planın yenilenebilir enerjiye geçiş, sensörlü aygıtların kullanımı, bisiklet ve elektrikli araçlarda ulaşım, yeşil alanların korunması ve arttırılması, tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması, sıfır atık yönetimi sisteminin oluşturulması, su sebililerinin konması, matera kullanımının teşvik edilmesi, bostanların kurulması, kompost yapımı, damla sulamaya geçiş, yağmur suyu hasadı, yeşil çatı sistemlerinin kurulması, iklim krizinin müfredatı girmesi ve tüm bu karar alma ve eylem mekanizmalarına öğrencilerinde katılımının sağlanması gibi maddeler var taleplerinde Change.org Taksim, Karbon Nötr Düzce Üniversitesi. Ben Uygar ismi.